Değişim hikayelerini anlatan filmlerin gösterildiği Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali iki yıllık pandeminin ardından yeniden salonlara döndü. Geleceği yaratan gençler kendinden büyük amacı olanlar, onarıcı bir kültür ve adil bir dünya için çalışanlar. Özetle değişimin öncüleriyle Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2022 seçkileri bugün ve yarın Kasım'da Pera Müzesi Auditorium'unda ve 27-30 Kasım'da Hop Alkazar'da ardından da 1-6 Aralık tarihlerinde sürdürülebilir Yaşam Net adresinden izlenebilecek. Gösterimler herkese açık ve ücretsiz. Değişim yaratanların hikayelerine konu alan festivalde ayrıca Change.org Türkiye iki panel düzenleyecek. İlk panel Pera Müzesi'nde bu akşam aktivizmin gücü. Filminin ardından Change.org iklim programı yöneticisi Yaz Güvendi'nin moderatörlüğünde ve Türkiye'deki genç iklim aktivistlerinin katılımıyla gerçekleşecek. Gençlerin ne zaman, nasıl, neden aktivizm yolunu seçtikleri, aktivizm kapsamında neler yaptıkları, politika ve karar verme süreçlerini nasıl etki etmeye çalıştıkları, yürüttükleri kampanyalar ve yarattıkları değişimler tartışılacak. İki panel ise 26 Kasım'da Pera Müzesi'nde Saat 14'te başlayacak olan özen yükümlülüğü iklim davaları firminin ardından Change.org iklim kampanyaları danışmanı ve karar verici iletişim uzmanı ve de avukat Deniz Bayram'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelde filmin hikayesinden yola çıkarak iklim davalarının geleceği, dünyadaki örnekler, hukuk ve iklim krizinin ilişkisi, davacı özneler ve bu davaların iklim kriziyle mücadeledeki rolü üzerine sohbet edilecek. Festivalde gösterilecek, filmleri izlemek ve panellere katılmaksa ücretsiz. Festival herkese açık. Detaylı bilgi için sürdürülebilir yaşamfilmfestivali.org adresi. Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına izin veren yönetmeliğin iptal edilmesi talebiyle Change.org Taksim Zeytin Hayattır adresinde kampanya yürüten ve yaklaşık 500 bin imza toplayan Aydın Şensal, zeytinime dokunma diyerek mücadelesine devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelikle zeytinlik alanlar madencilik faaliyetlerine açılmıştı. Fakat yönetmelik değişikliği için açılan davalara yürütmeyi durdurma kararları verilmeye başlandı. Kampanyacı Aydın Şensal, şimdi de yönetmeliğin tamamen iptal edilmesini talep ediyor ve 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı gününe özel bir mesaj iletiyor. Her şeyden önce doğup büyüdüğüm, havasını soluduğum, içinde yaşadığım zeytin ağaçlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını çok önemseyen bu kültürde yetişmiş biriyim. Bu titizlikle zeytin ağaçlarına gelecek kuşakların emaneti gibi bakıp kollayıp o ve korumak görevimiz. Zeytin ağacı, zeytin meyvesi ve zeytin yağı önemli milli kültürel mirasımız. Çünkü zeytin ağacının ana vatanı Anadolu'dur. Hepimiz dünya zeytin ağacı günü kutlu olsun diyoruz diyor ve... Şimdi bu kampanyayı imzalayarak yetkililerden, zeytinliklerden ellerini çekmelerini ve zeytinin ölüm fermanı anlamına gelen yönetmeliği iptal etmelerini isteme zamanı diyor. Change.org Taksim, Zeytin Hayattır adresine davet ediyor. Tunceli Belediyesi'nin Sütlüce Köyü'nde gerçekleştirmek istediği katı atık dönüşme tesisine. Köy halkının tepkileri var. Diyorlar ki Tunceli ve tüm kazalarının çöpleri köyüme getirilmek isteniyor. Change.org Taksim Sütlüce adresinde bir imza kampanyası başlatmış İbrahim Demir. Söz konusu tesisi için 55 bin ağacın kesileceğini ve ormanlık alanın yok olacağını iddia etmiş ve şöyle diyor. Bu kampanya başarıya ulaşırsa 55 bin ağaç ve 8 endemik tür orman ve biyosistem kurtulacak. Köy halkına ait mezarlar çöp altında kalmaktan kurtulacak. Ayrıca köy halkı kirli hava solumayacak. Hayvanlar ve insanlar hastalanmayacak. Şayet kampanya başarılı olmazsa telafisi mümkün olmayan doğal tahribat yaşanacak diyor. Sözcü gazetesinde yayınlanan habere göre ise Tunceli'ye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Sütlüce köyü sakinleriyle görüşmüş. Diyor ki tesise karşı çıkmıyorlar ancak projenin yerinin değiştirmesini gerektiğini belirtiyor köylüler. Biz daha önce Munzur'daki baraj projelerine de karşı çıktık. 20 yıllık bir mücadele ve emek sonucunda çoğu projeyi durdurduk. Bu projeyi de durduracağız. Evet, kampanya change.org/sütlüce adresinde devam ediyor. Marmara bölgesi için önemli bir tabiat koruma alanı olan, kent yaşamının stresinden ve karmaşasından uzaklaşmak isteyenler içinse ideal bir dinlenme yeri sayılan Ayrıca tırmanış için müsait kayalık bölgeleriyle dağcılar için harika bir nokta kabul edilen Ballıkayalar Vadisi Tabiat Parkı'nda seyir terası ve sosyal tesisleri içeren inşaat çalışmalarının başlatılması üzerine Fatih Üşekçioğlu, Change.org Taksim Ballıkayalar adresinde bir imza kampanyası başlattı. Bölgede iş makinelerinin kazı ve yol çalışmaları yaptığını söyleyen Fatih Üşekçioğlu bu çalışmaların tamamlanmasının tırmanış yapılan bölgedeki nadide kaya yapısına ve sporun devamlılığına ciddi güvenlik sorunları oluşturacağına dikkat çekmiş. Bu nedenlerden ötürü de Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın tesisleşmesini istemediklerini söylüyor Change.org Taksim Ballıkayalar adresinde. Ben Uygar Özesmi ve Nili Ormanlı Balpınar, Ebru Tepeler ve Büşra Yer birlikte sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. İyi bir hafta sonu geçsin.